Merhaba. İstanbul'daki Fatih Ormanı pislik içinde. Kuzey ormanlarının İstanbul içinde kalmış son parçalarından biri olan Fatih Ormanı parka dönüştürülme tehdidinin yanı sıra çevresinde süren inşaatların molozuna ve pisliğine de maruz kalıyor. Belgrad ve Azizpaşa Muhafaza Ormanlarının devamı olan Fatih Ormanı çevresinde süren Cendere Vadisi, Maslak 1453, Kanal İstanbul, 3. Köprü ve 3. Havalimanı inşaatlarının molozlarına ve Pisliğine de maruz aynı zamanda. Ormanların ticarileştirilmesine ve pislik içinde bırakılmasına dikkat çekmek için bir araya gelen diren Fatih Ormanı inisiyatifi ormanda temizlik yaptı, çöp topladı. Ormanda bir saat boyunca yapılan temizliğin sonucunda çıkan buzdolabı, klozet, küvet halı ve bilgisayar monitörü gibi çöpler ormanın girişinde sergilendi. Ormanda yürüyüş yapan yaşam savunucuları bölgedeki yapılardan kalan atık suyunda dereye döküldüğünü ifade etti. Diren Fatih Ormanı inisiyatifi üyeleri ormandaki temizliğin ve yürüyüşün ardından ormanda topladıkları çöp ve monozları çöp poşetlerine doldurup İstanbul Bölge Orman Müdürlüğü'nün önüne bıraktı. Müdürlüğün önünde Diren Fatih Ormanı inisiyatifi adına konuşan Emin Turan, ormanın bakımını üstlenmek yerine buraları sermayeyi peşkeş çekenlere çöpleri toplayarak asli görevlerini Onlara tekrar hatırlatıyoruz dedi. Turan şöyle devam etti. Ormanları çöp ve moloz yığınlarına dönüştürerek kapılarını sermayeyi açmak yerine ormanlarımızı, suyumuzu ve tüm doğal yaşam alanlarımızı yaşatmak zorundayız. Hükümet 9 ilde rüzgar santralleri kurulması ve enerji nakil hatlarının yapımı amacıyla acele kamulaştırma kararı aldı. Resmi gazetenin bugünkü sayısında yayınlanan bakanlar kurulu kararında Antalya, Denizli, Sakarya, Erzincan, Giresun ve Karaman illerinde kurulacak hidroelektrik santraller yani HES'ler, İzmir, Aydın, Hatay illerinde kurulacak rüzgar enerjisi santralleri ile bunların enerji nakil hatlarının yapımı amacıyla belirlenen taşınmazların tapuda hazine adına tescil edilmek üzere Maliye Bakanlığı tarafından acele kamulaştırılmasının kararlaştırıldığı belirtildi. İstanbul-Anadolu yakasının ikinci büyük yeşil alanı olan Valdabağ Korusu'nun Yapılaşmaya açılmasına karşı yürütülen mücadele sürerken korunun acı badem girişinin dini tesis inşaatı gerekçe gösterilerek kapatılmasını mahalleler engelledi. Alana girmek isteyen kepçe yüklü tırın önü araçlarla kesilirken Valdeba gönüllerinin kurduğu barikatı aşamayan kepçe operatörü alanı terk etti. Üsküdar Belediyesi tarafından yapılması gündemde olan cami inşaatına başlamak için korunun girişine 16 Ekim'de getirilen dozer de mahallelerin müdahalesiyle geri gönderilmişti. Konuya ilişkin Validebağ gönülleri tarafından yapılan açıklamada korunun güneyindeki yeşil alanın 2012 yılında yapılan plan tadiladıyla dini tesis alanı olarak belirlenerek yapılaşmaya açıldığı hatırlatıldı. Açıklamada bu değişikliğe karşı mahallelerinin açtığı 5 davadan ikisinde tamamlanan bilirkişi raporlarına göre alana dini tesis yapılmasının uygun olmadığına dikkat çekildi. Bozcaada'da 30 Ekim 2 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek Uluslararası Ekolojik Belgesel Festivali'nde 22 ülkeden filmler yer alacak. Festivalin başkanlığını Bozcaada Belediye Başkanı Doktor Hakan Can Yılmaz koordinatörlüğünü ise Bilgi Üniversitesi film yönetmeni Ethem Özgüven yapıyor. Festivalin amacı bu festival yaşadığımız gezegeni çocuklarımıza güzel bir şekilde teslim etmek ve geleceğe yaşadığımız gezegeni hak edecek güzel çocuklara bırakmak için yapıyoruz. Birlikte küresel ısınma, kirlenen ve tükenen denizler, işçinin ve küçük çiftçinin bozulan çalışma koşulları, yok edilen ekilebilir alanlar, tarım arazileri, azalan içilebilir su kaynakları gibi somut ve önemli tehlikelerin tetiklediği sorunların çözümüne katkı koyacağız. Bu konularla ilgili filmlerinizle zenginleşeceğiz diye açıklandı. Amacı festivalin ayrıca kapsamında düzenlenecek zeytin temalı panelle zeytinlik alanların imara açılması sonucunda bölge ekolojisi ve Türkiye'nin zeytin ekonomisinin karşılaşacağı olumsuz etkilerde konuşulacak. Bozcaada'da çocukları festival içine çekebilmek için Bozcaada için büyük önem taşıyan çocuk, gençlik ve çevre konularında adanın en bilinen ve sevilen karakterlerinden biri olan ve Ağustos ayında yaşamını yitiren Anke Atemer adına Anke Atemer Çocuk Filmleri Programı da hazırlandı. Festivalin resmi internet sitesi bifed.org üzerinden detaylı bilgi edinmek mümkün. Tekrar ediyorum, anlaşılması ve hatırlanması için bifed.org. Dünyanın en bilinen yapılarından Eyfel Kulesi'nde sürdürülen yenileme çalışmaları tamamlandı ve yenilenen bölümler pazartesi günü düzenlenen bir törenle Tekrar kulenin ziyaretçilerin açılmasıyla son buldu. Çok önemli sürdürülebilirlik açısından değişiklikler var. Kulenin enerji performansını arttırıcı çeşitli uygulamalar içerisinde elektrik üretimi için rüzgar ve su türbinleri, sıcak su üretimi için de güneş kolektörleri var. Yağmur suyunun tuvaletlerde kullanılması için arıtma sistemleri yerleştirilirken lambaların %75'i de LED ürünlerle değiştirildi. Birinci katta kurulumu gerçekleştirecek 4 dikey rüzgar türbünü yerden bakıldığında görülmeyecek ama yılda 8000 kWh elektrik üretecek. Su şebekesine bağlanan su türbinleri de yıllık 4000 kWh elektrik üretecek. Güneş kolektörleri de kuledeki restoranın ve tuvaletlerin sıcak su ihtiyacının yarısını güneş enerjisinden sağlayacak. Darısı diğer binaların başına diyelim yeşil ve barış dolu bir gezegen direktleriyle esen kalın.